Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qadasemigallahu kovla, Lati tujadiluk fi zoujha ve teshteki ila Allah ve Allah yasmau taha urakum. Inna Ey Muhammed.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 لَا هُمْ أُمَّهَاتُهُمْ إِن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 Allah'a ve Resûle'hû kubitû kemâ kubitellezîne min kablihim ve kad enzelmâ âyâtin beynât ve lil kâfirîne Şüphesiz ki Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يعلم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ اَدَنَا مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْتَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا Görmüyor musun ki Allah,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 Alam tara ila lüzzinuhu alin najwa, thumma yaudun limanuhu anhuatana joun bil ithm ve aludwan ve mausiyat el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 Ya eyyuhallذin ámanoo İzâ tanâgyytum fela tatanâgyaw bil ismi والعدوان ومعصية الرسول وتanâgyaw bil birr والتقوى وتanâgyaw bil birr والتقوى واتقوا الله الذي ilayhi Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. اِنَّ مَنَّ جُوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيْسَ şey'en illa bi ve ala allahi felyetevakkalul mu'minun kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca biriştir. ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez müminler ancak Allah'a güvensinler ya أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وَاِذَا قِيلًا شُزُوا فَاِنْ شُزُوا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer genişleyin dendiği zaman...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 Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yüma yabghuhumullahu jami'an, fa yhlfun lehuk, kma yhlfun l-kum, wa ala şey. Ala inhum hum al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 Allah ve Resulü'nü oulâika fil Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar. Ketebe Allahu la'gliba ana ve resulî Allah levh-i mahfuzda an dolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. La tecidu qawmen yu'minûne billâhi vel yevmil âhir <gülüyor> دون من حَدَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa